Şima İmşir anlatıyor. Freud ve Pandemi Merhaba, ben Şima İmşir. Bu podcastta Freud'un fiziksel acıyı tanımladığı bir cümleden yola çıkarak Freud'dan içinde bulunduğumuz pandemi sürecine dair neler öğrenebileceğimiz sorusuna odaklanmak istiyorum. Başlangıç ve bitiş noktası olarak seçtiğim cümlem şu. Ağrılı hastalıklar esnasında organlarımıza dair yeni bilgiler edindiğimiz anlar belki de genel olarak kendi bedenimize dair fikir edilme yollarına bir model teşkil eder. Ben ve Ed'den seçtiğim bu cümle bize pandemi hakkında ipuçları verebilir mi? Pandemiyle ilgili deneyimlerimizi alınlayabilmek için bugün Freud'u kullanabilir miyiz? Ve fiziksel ağrı acı Freud'un teorilerinin neresinde? Önce Freud'un çağdaşı Virginia Woolf'tan bir alıntıyla başlamak istiyorum. 1925 yılında yayınlanan Mrs. Dalloway romanı, Mrs. Dalloway'in o meşhur sözle, çiçekleri kendisi almak üzere sokağa çıktığı anla başlar. Mrs. Dalloway, bu ilk sayfalarda etrafını gözlemler ve herkeste de insanların gözlerinde, salınarak yürümelerinde, sokaktaki kargaşada ve hatta trafikte kalabalıklarda bir yaşam sevinci ve sevgisi olduğunu düşünür. Aklından şunlar geçer. Westminster'de oturunca kaç yıl olmuştu sahiden? 20'yi geçmişti. Trafiğin ortasında bile ya da geceleyin uyandığında emindi bundan Clarissa. Bir sessizlik ya da törensellik duygusu geliyordu insana. Big Ben vurana kadar tarifi imkansız bir duraklama, bir endişe. Ama senin kalbinden olabilir bu demişlerdi. Grip etkilemiştir. Ne bu dolayız diye düşündü. Victoria sokağından karşıdan karşıya geçerken. Neden bu kadar sevdiğimizi Tanrı bilir? Neden böyle gördüğümüzü? Oluşturuyoruz. Çevremizde kuruyoruz. Yıkıp her an yeniden yaratıyoruz. Ama en yaşlı kocakarılar bile, kapı ışıklarına çökmüş en çaresiz, en sefil insanlar bile... İçip içip ölenler aynı şey yapıyorlar. Hayatı seviyorlar. Peki ne Clarissa Dalloway'ın sokaklarda gördüğü bu yaşam sevgisi? Bu kalabalıklarda daha önce olmayan ne var? Bu satırlarda adı geçen grip İspanyol gribi ve Mrs. Dalloway İspanyol gribini atlatmıştır. Zira bu yıllar Birinci Dünya Savaşı'nın sonunu inlediği kadar İspanyol gribi salgını da inler. Nitekim Freud'un çalışmalarını tarihsel olarak konumlandırdığımızda da salgın hastalıkların yabancısı olmadığını görürüz. 1918'de yani koronavirüsün hayatımıza girmesinden tam 101 yıl önce başlayıp milyonlarca insanın ölümüyle sonuçlanan İspanyol gribi Freud'un da kişisel hayatında önemli bir ölüme sebep olmuştu. Kızı Sophie Halberstein Freud, 3. kez doğum yapacakken İspanyol gribinden kaynaklanan komplikasyonlar sebebiyle öldüğünde Freud kızının son anlarında yanında olamayacaktı. Sophie Halberstein Freud'un öldüğü 1920 yılı aynı zamanda Freud'un en meşhur çalışmalarından biri olan Haz İlkesinin Ötesinde yazısını yayınladığı yıl. Bu metinde Freud en meşhur teorilerinden ölüm etkisini ortaya atar ve şöyle yazar. Tüm yaşamın hedefi ölümdür. Freud az önce alıntıladığım meşhur cümlesini yazdığı Haz İlkesinin Ötesinde metni üzerinde aslında 1919 yılında çalışır. Fakat ölüm ilkesini açıkladığı bölümü kızının ölümünün ardından ekler. Freud burada savaş travmalarına ve çocukların travmatik olayları takiben benzer durumu tekrar etmelerine dayalanarak alıntılıyorum. Canlı organik olanın eski bir durumu yeniden oluşturmak için duyduğu içkin itkiye dikkat çeker. Ve dürtülerin en eski hallerine dönmeye çalışan bir tutuculukta olduklarını yazar. Alıntılamaya devam edelim. Cansız varlıklar canlılardan önce vardı. Ortadadır ki organizma yalnızca kendi üslubunca ölmeyi ister. Bu metinde karşımıza çıkan organik beden fikri ve Freud'un kendi üslubunca diye adlandırdığı doğal yollarla gelişen hastalıklar ben ve id narsizm üzerine gibi bugün önemi yadsınamaz çalışmalarında da kilit bir yer tutar. Freud külliyatında fiziksel hastalıkların tuttuğu yere bakmadan önce hastalık halinin nasıl bir deneyim olduğu üzerine düşünelim isterseniz. Organik bir hastalığa yakalandığımızda hiç düşünmeden yerine getirdiğimiz günlük işler bir anda üzerine düşünülür hale gelir. En basit görevleri, görev diye bile ta düşünmediğimiz eylemleri yapamaz ya da yaparken zorlanırız. Üzerimizi değiştirmek, bir bardağı su doldurmak zorluklarıyla zihnimizi meşgul eder. Bedenimiz ise hiç olmadığı kadar hissedilir kılınır. Sırtımızda hiç üzerine düşünmediğimiz bölgeler bir anda bir ağrıyla varım derler. Herhangi bir gün içinde burnumuzun nasıl hissettiği aklımızı meşgul etmezken Nezle olduğumuzda burnumuzu silmekten incinmişlerimiz varlığını belli eder. Örneğin Rebecca Watson'ın 2020'de yayınlanan Little Scratch hafif kaşıntı olarak da çevirebileceğimiz romanında bir önceki akşam içkiyi fazla kaçırmış bir anlatıcıyla uyanırız. Bu ilk sayfalarda akşamdan kalma anlatıcımızla birlikte baş ağrısı ve yorgunluk giyinmede çekilen zorluk anlatının ön planındadır. Virginia Woolf, Hastalık Üzerine adlı meşhur metninde bir diş ağrısının nasıl insanı meşgul edebileceğini yazar. Woolf'a göre hastalık tüm gün, tüm gece hayatımıza müdahalelerde bulunur. Tarihe biraz daha geriye gidelim. Jane Austen, yarım kalan Sandition romanını hazırladığı esnada romanı bir kenara bırakmasını yazdığı bir mektupta hastalığa bağlar. Mektubunda günlerce ateşli yattığını anlatır. Ve hasta olma halini zihnin bir meşguliyeti olarak tanımlar. Hasta olmak Austen'a göre bir insanın başka bir şeyle ilgilenmediği tamamen ben odaklı hareket ettiği bir dönemdir. Austen'in burada kullandığı kelime indulgence'dır. O halde hasta olma halini Austen'in söz konusu mektubunda tanımladığı biçimiyle Tamamen bireyin bedenine odaklandığı bir deneyim olarak ele almamız fiziksel acıyı, fiziksel hastalık halini Freud ile bağlantılı düşünmemize de imkan tanıyacaktır. Nitekim beden, organik hastalıklar ve fiziksel acı Freud'un teorisinde kendisine önemli bir yer bulur. 1914 tarihli narsizm üzerine metnine bakalım. Burada Freud fiziksel ağrı ve acıyı libido ile bağlantılandırarak fiziksel olarak acı içinde olan kişinin libidosunun geri çekildiğini, arzu nesnelerinden soyutlanarak kişinin tamamen kendisiyle meşgul olduğunu, libido'nun kendisine döndüğünü iddia eder. Bu anlamda Jane ölmeden önceki son mektubunda tanımladığına yakın bir resim çizer. Şöyle yazar Freud, Organik bir acı ve rahatsızlık yüzünden ıstırap çeken bir insanın çektiği acıyla ilgisi olmadığı sürece, dış dünyadaki şeylerle ilgilenmekten vazgeçtiği herkes tarafından bilinir ve doğal kabul edilir. Daha yakın bir gözlem bu kişinin sevgi nesnelerinden de libidinal ilgisini geri çektiğini gösterir. Isırap çektiği sürece sevmeyi keser. Bu olgunun sıradanlığı bunu libido kuramının terimleriyle ifade etmekten kaçınmamız için bir neden oluşturmaz. O halde şunu diyebiliriz. Hasta insan libido yatırımını kendi bedenine geri çeker. İyileştiğinde ise yeniden dışarıya yayar. Freud'un narsizmle ilişkilendirdiği bu dönem kendimizi kapattığımız, dışarıdaki herkesin tehdit haline geldiği, durmadan kendi bedenimizi gözlemleyerek hasta olup olmadığımızı kontrol ettiğimiz, hastanelerde test kuyruğuna girdiğimiz pandemi döneminde bizim için önemli ipuçları sunuyor. Hastalık hali ve salgının olağanüstülüğü, beden ve bilinçli olarak üzerine düşünmediğimiz günlük hayat ile deneyimlerimize dair algılarımızı yeniden şekillendiriyor. Freud'un ben ve iddeki sözleriyle, Ağrılı hastalıklar esnasında organlarımıza dair yeni bilgiler edindiğimiz anlar belki de genel olarak kendi bedenimize dair fikir edinme yollarına bir model teşkil ediyor. Ya da Freud'un düşlerin yorumu metninde Raidstock'tan alıntıladığı gibi uyanık ve sağlıklı olanın unuttuğunu uyuyan ve hasta olan hatırlıyor.